Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 181 Eylül 2023 Başladı, hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni bir Enlem ve Boylam'da yeniden huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Bilin bakalım kim? Kim? Wow bildiniz. Evet Mustafa Uysal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada değerliyi üstüme alarak söylemedim. O sizin değer vermeniz. Teşekkür ederim. Olur mu hocam? Değerlisiniz dememizde değerli olmuyorsunuz. Allah size değer vermiş. İnşallah öyledir. Şimdi hocam dinleyenlerimiz sizi tanıdı ama diyeceksiniz ki nasıl oldu? Eneme ee, Boylam'ın kompleks bir dinleyici profili var. Hı hı. Şimdi matematikte kompleks sayılar vardır. Karmaşık sayılar bilirsiniz. Hı hı. Hani reel gerçek sayılar ve hı hı. sanal imaginary sayılardan oluşur. Şimdi bizim de öyle dinleyenlerimiz var, sanal dinleyenlerimiz var, gerçek dinleyenlerimiz var. Sanal dinleyenlerimiz Mustafa Uysal Bey'i tanıdı. <gülüyor> bir de istiyoruz ki siz gerçek dinleyenlerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben Mustafa Uysal, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindenim. Oraya bağlı bir köyde doğdum, Kadıköy'de. <gülüyor> İlk okulu orada okudum. Sonrasında Tavşanlı'da İmahatip Ortaokulu ve Lisesi'ni bitirdikten sonra... Doğrudan medya işine girdim. Yani radyoda spiker olarak başladım. Hı hı. E, sonrasında askerlik, e, açıktan diğer okulları okuma, sosyoloji falan filan. Bütün bunları yaparken medyanın içinde tam 25 yılım geçti. Gazete, televizyon hı. ve radyo olarak. E, sonrasında böyle hayat devam etti. Evlendim, 3 çocuğum oldu şükür. E, sonrasında da emekli oldum. Vakıfta en son çalışmıştım. Burada yerel bir vakıf var. 3 yılda orada çalıştım. Hı hı. ET bize de e, isabet edince ben emekli olmayı Oo. tercih ettim. <gülüyor> Şu anda da yine medya işleriyle uğraşıyorum. Bol bol okumak için vaktim var. E, acayip özgür hissediyorum kendimi. Oo, ne güzel. E, ve çalışmalarıma devam ediyorum. E, sosyal medyada da etkin olmaya çalışıyorum. Edebiyat diye bir e, dergi çıkarıyorduk biz 2000 yılında. Edebiyan nedir diye sorarlar genelde. Edebiyahu'nun kısaltılmışı mı yoksa başka bir şey mi? Hayır, edebiyatın ülkesi diye biz onu. Değiştiriyorduk. Rahmetli Ahmet Uluçay da e, çok beğenmişti bu ismi. Edebiyatın ülkesi gibi bir anlamı var. Edebiyat. Bir edebiyat dergisi Sefergül tekinle çıkarıyorduk. E, öyle kaldı bu. Bat battık tabii. Battın? <gülüyor> <gülüyor> yani dergiyi gerçekten fiziki olarak çıkarınca batıyorsunuz. E, küçük bir yerdeyiz. Biz sonuçta 80 bin nüfusu bir ilçe burası. Bir de hani toplumca okumaya çok meyilli olmadığımız için kaçınılmaz tabii batmanız hocam. Yani. <gülüyor> evet o da var. O batınca ben dedim ki bir blok açayım. Zaten bloklara ilgim vardı. 8M'yi hatırlar mısınız? Aa benim de vardı ha, bloklarda... hocam. m1gin8m.com vardı benim. Ha, ha, işte o. <gülüyor> o zamanlardan hocam var mıydı böyle bilgisayar tecrübeniz? Evet evet. Wow. Evet ben 95'te 10 parmak yazmayı öğrendim ve sonrasında bilgisayara geçtim. Oo, siz benden de eskiymişsiniz hocam. Yani epey bir uğraştım o alanda. Yani medya alanıyla uğraşınca askerde de muhabereciydim mecburen öğreneceksiniz o tür şeyleri. <gülüyor> yani hem medyadan geldim muhabereci falan bu alanda hep ömrüm geçti. Sonra bunu blog olarak açtım. Ee, öyle devam ederken e, sosyal medya hayatımıza girdi ve ben sosyal medyada da bütün kullanıcı adlarımı Edebiyo diye yaptım. Şimdi YouTube'dan, pod podcast'ten her yerden e, okuduklarımı insanlara aktarmaya çalışıyorum. Tecrübelerimi insanlara aktarmaya çalışıyorum. Yani ne kadar değerlidir değildir beni ilgilendirmiyor. Benim birikimim bu. Ben bunu insanlara veriyorum. Ne yaparsanız <gülüyor> yapın. Evet, <diye>. <gülüyor> Bunun gibi bir şey. Biraz o son <gülüyor> ifadelerinizde biraz kendimi hissettim. Ya ben de hani kaç kişi dinliyor? Ne kadar hani takipçisi var? Ben, <gülüyor> um, Amerika Günleri diye bir podcast var hocam. <gülüyor> Mehmet Çoğal kendisiyle ta eski yıllardan 2007'den beri tanışıyoruz. Hatta... Enlem ve Boylam'a epey katkı sağlamış bir arkadaş. O söyledi, Ne birgin dedi, sen biliyor musun ki dedi, hı hı. Enlem ve Boylam Türkiye'nin erişilebilir durumdaki en eski podcasti Nasıl hocam ya yok dedim ben. O çok güzel. Ben başladığımda var dedim bir birkaç tane. <gülüyor> yok dedi onlar artık erişilebilir durumda değil dedi. <gülüyor> Aa, o zaman başlamış evet. ve hala bölümleri tüm bölümleri dinlenebilir olan <gülüyor> en eski enlem ve boylan var deyince vay be dedim onu bilmiyordum. <gülüyor> ha, tebrik ederim çok güzel. Aa, çok teşekkür ederim hocam. Ama bana sorarsanız hani ne kadar dinleyiciniz var bilmiyorum. Sanal dinleyici... <gülüyor> <gülüyor> Sanal dinleyicileri <gülüyor> tanıyorum ben. Gerçekleri bana ulaşmıyor. Çok evet. çok e, nadir A, ama dediğim gibi kendimi iyi hissediyorum hocam. Siz de biraz onu söylediniz. <gülüyor> kendimi iyi hissettiğim için <gülüyor> devam ettiriyorum ama annemi boylam gerçekten Kendimi zorlamamda ve kendimi geliştirmemde çok hı -hı. çok önemli e, katkı sağlamış bir yapım. Bu arada sizin de Edeb Yağ diye bir podcast'iniz var. Evet. Hı -hı. Dinliyorum ara ara sizin YouTube kanalınıza da abone oldum takip ediyorum. Teşekkür ederim. Orada. Siz edebiyat deyince hep ede, edebiyat edebiyat gibi anlıyorum ben edebiyat diyecek gibi oluyorum. <gülüyor> şöyle bir şey de yaptım kart bastırdım. <gülüyor> Onları çekim yaptığım yerlere bırakıyorum uğradığım kahvehanelere lokantalara hatta dağ gezilerinde dağlara bırakıyorum böyle ağaçlara. <gülüyor> bir gün birisi denk gelir. Benim şöyle bir motto'm var İbrahim suresinin zannederim 24-25. ayetleri tam emin olamadım. Hı -hı. Güzel sözün kökü yerde sağlam, e, dalları yukarıya olur çıkmış bir ağaca benzetilir. Hı hı. Ben derim ki ben güzel söz söylemeye çalışıyorum. Bir gün birisi onun eğer bir meyvesi olacaksa faydalanacak. Bu 10 yıl sonra olur, 50 yıl olur, 3 gün sonra olur. Beni çok ilgilendirmiyor. Ben bir şeyler anlatıyorum, gevezelik yapıyorum. Bu hikaye bir gün birinin omuzuna konacak. Sonunda ona bir ilham verecektir belki yani... Bu, bu hevesi, bu düşünceyle yapmaya çalışıyorum. Umarım bir gün birisine faydası olur diye. Diyorsunuz ki ben bir tohum ekiyorum. Hı hı. Belki üç gün sonra da çıkar, belki yıllar sonra yeşerir, onu bilmiyorum. Ama tohum ekiyorum. Hı hı. Güzel söz üretmeye çalışıyorum, güzel şeyler üretmeye çalışıyorum. Hatta şöyle bir şey yapmıştık. Bir ortaokulda burada, üç okul birleştiler. Bir proje yazdık Müdür Bey'le birlikte... ...youtube ve internete... ...güzel içerik üretme projesi... Hmm. ...bakanlıkça destek buldu, ...para desteği aldı... ...bir tane stüdyo kurduk... ...okula böyle yeşil ekran perdeler falanlar... falanlar. ...youtube'a içerik üretebilecek... E, ...malzemeler satın aldık... ...kameralar, mikrofonlar falan... Oh. ...ve 3-4 hafta boyunca eğitim verdik öğrencilere... <gülüyor> ...öğrenciler şimdi podcast üretebiliyorlar... ...youtube'a videoyu üretebiliyorlar... Wow. ...her aşamasını ama... ...yani kesip biçme... ...kaydetme, yayınlama... Her şeyiyle öğrendim. güzel hocam ya. Bu bakın birilerine dokununca ne güzel oluyor. Önüme gelen herkesi podcast açtırmaya Aa! çalışıyorum. <gülüyor> Yıllar önce hep benim yani de öyle Fikirlerinizi önemli. duysun insanlar <gülüyor> diye. Çok güzel hocam. Ya Bu yani. çok şahane bir şey ama ya. Çok zahmetsiz bir de. Hı -hı. de değil mi hocam? Yani ben ta işte 2007 yılında falan... ...bu işe giriştim. Hmm. Ya arkadaşlar... ...hep söyledim, söylüyordum falan... Hmm. ...tabii o zamanlar bu kadar kolay değildi... ...bu kadar pratik değildi. Hmm. İşte... ...RSS dosyasını kendiniz hazırlamanız... ...gerekiyordu. Evet. Tümü bir arada değildi... ...ama şimdi öyle platformlar var... ...hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kaydediyorsunuz... Hmm. ...gerisi servis tarafından hazırlanıyor... Evet, evet. ...ama siz buna rağmen... ...çok güzel hani öğrencilerin de... ...kendi kendilerini hani... ...sadece mesela bir ses kaydı yapıp... ...yayınlamaktan ziyade onu... ...kendilerinin de hmm. montajını yapıp... ...sunuma hazır hale getirmelerini de... Hı -hı. ...içeren bir program, bir şeyler hazırlamışsınız. Bu çok güzel. Hı -hı, evet. Podcast ile siz ne zaman tanıştınız diye de soracaktım. Ben podcast ile çok eski değilim. Bir iki yıllık bir macera benimki. Hı -hı. Fakat dinleme konusunda çok eskiyim. Ee, sürekli dinleyicilerdenim. Kulaklık vardır benim kulağımda sürekli. Ee, hızlandırılmış vaziyette Aa. ben ilgi alanlarımı dinlerim. Şu, i̇nsanlardan şunu istiyorum. Konuşan, fikir üreten, okuyan... Arkadaşım bu fikrini yazmak zor olur biliyorum artık yazsanız da okumak biraz daha okuyucuya ulaşmak zor ama lütfen şunu podcast haline getirin ve insanlara duyurun. ...ben dinlemek isterim oradan... ...bir cep telefonu yetiyor... ...yani kesip biçme işlemlerini yapmazsanız eğer... ...a değil mi? ...evet yani cep telefonuyla sesini kaydet ve yayınla... ...bitti bu kadar... ...gerçi şey var... ...ilerleyen zamanda onu kesip biçmek isteyecek... ...daha kaliteli mikrofon isteyecek... Hmm. ...kolay bir şey yani... ...evet hocam yani teknoloji geliştikçe aslında... ...işler çok daha kolaylaşıyor... ...hani artık hmm. telefonların ses kalitesi de gayet güzel... ...onlar da epey bir hmm. iş görüyor... ...ben e, bir soru soracaktım... ...aklımdan kaçtı... <gülüyor> <gülüyor> sını... Ha şey, şey dediniz hocam artık dinlemek daha kolay ya, ya da ona benzer bir şey söylediniz gerçekten de öyle hocam yani zaten okumak biraz daha e, zahmetli bir şey. İnsanlar bazen bana soruyor hani en son hangi kitabı okudun diye. Ben de onlara mesela hı hı. dinlediğim son programı ya da bir işte podcast'i ya da bir tefsir programını söylüyorum. Hı hı. Nasıl ya diyorlar kitap mı bu? Yok diyorum ben kulaklarımla okuyorum diyorum. Nasıl ya falan diyorlar. Şimdi okumak hocam anlamaktır, anlam çıkarmaktır. Hı hı. Siz hani gözlerinizle Hı -hı. harflerden anlam çıkarıyorsunuz. Ben de duyduklarımdan, işittiklerimden Hı -hı. anlam çıkarıyorum. Dolayısıyla ben de kulaklarımla okuyorum diyorum. Bu şöyle bir şey yapıyoruz biz. Her hafta arkadaşlarla buluşuyoruz. 20'ye yakın arkadaş. Ee, tefsir sohbetleri, tefsir özetleri gibi bir şey. Hı -hı. Orada ben hazırlanırken mesela tefsire podcast'ten de dinliyorum, YouTube'tan da dinliyorum. Artık YouTube linkleri akademik makalelere girdi biliyorsunuz. Hmm. Yani akademik makalede YouTube'dan link verebiliyorsunuz. Evet bu videodan bu alıntıyı yaptım falan gibi. Hmm. Dolayısıyla ben de orada çalışırken hem yazılı özet hazırlıyorum onlara hem de konuşarak arkadaşlarla işte aramızda hem etkileşim oluyor. Onlara link atarken şu YouTube linkini mutlaka bu konuyla ilgili dinlemelisiniz. Mesela Nisah suresinin 21. ayeti Anlaşılması için şu YouTube linkinden dinleyin genişçe işlenmiş gibi çok şahane bir şey yani birbirimize kitap gönderebiliyoruz gibi ben onu kitaptan farklı görmüyorum sizin de az önce söylediğiniz gibi yani podcastlerde artık makalelere link olarak girecek yani alıntı olarak gelecek çünkü bu derli toplu sahiden öyle podcastler var sizinkilerden bazıları da çok şahane öyle Experiment. makale gibi adam o kadar çok iyi hazırlanmış ki yazıya geçilse de aynı olacaktı konuşulsa da aynı olacaktı dolayısıyla değerinin bir kitap gibi olduğunu hep düşünmüşümdür yani Aa, çok güzel bir nokta hocam Hı -hı. kitaplarda da aslında hani kalitelisi vardır kalitesizi vardır şimdi seçmesini bilmek lazım yayınlarda da video yapımlarda da podcastlerde de öyle Hı -hı. yalnız Görüntülü ve sesli medyada bu platformlarda sıkıntı şu hocam. Hı -hı. Taranamıyor içerik. İçinde ne var? Çok bilinmiyor. Ama sanırım YouTube öyle bir şey duydum. Böyle bir deneme yapıyor. Henüz açmış durumda değil ama. içeriği tarıyor. Hı -hı. Onun özetini metin olarak çıkarıyor ve artık aranabilirliğini sağlayacak diye bir şeyler duydum. Hı -hı. Olursa bu büyük bir sıçrama yaptırır hocam. Yani Kitaplara insanlar zaten hı hı. epey bir mesafe koymuş durumda. Bence e, insanlar video ve podcast'lerden, sesli yapımlardan özellikle çok çok yararlanabilirler. Ve ben işitselliği hep öncelemişimdir hocam. Neden? Hı hı. Kitap gibi, video gibi değil. Yani sizi şeye bağlamak zorunda değil, ekrana bağlamak zorunda değil ya da bir ortama bağlamak zorunda değil. <Gülüyor> bir şeyler yaparken de ek olarak bunu yapabiliyorsunuz. Mesela araba kullanırken bir şeyler dinleyebiliyorsunuz ya da yürürken <Gülüyor> bir yerden bir yere geçerken ama Kitap ya da video bu kadar kolay olmayabiliyor ve dikkatiniz dağılabiliyor. Hı -hı. Mesela araba kullanamazsınız o, o zaten evet. çok tehlikeli olur. Ama po podcast Hı -hı. hiç hiç değere yitirilmeyecek bir şey. Sesli yapımlar özellikle evet. bence. Hocam şöyle bir şey var benim hayatımda. Benim hayatımda televizyon hiç olmadı. Hı. Çocukluğumda zaten elektrik yoktu köyde. Aa. <gülüyor> Radyo dinlerdim sürekli. Wow. Gençliğimde de babam televizyonun yani öyle pek kurmadı. Ben askere gittikten sonra televizyon almış... ...evlendikten sonra ben de televizyon almadım... Hmm. ...radyoda çalışıyordum zaten... ...üç odamızın üçünde de radyolarım falan var... Ee, ...yani... 49 yaşına geldim. Hala televizyonum hiç olmadı. Aa, Dolayısıyla şöyle bir şey Şu var. Şu an hala televizyonunuz yok mu? Yok elbette ama şey var. Yani wow. Laptopumuz var, bilgisayarlar falan var. Yani bir şey izleyeceksek orada... En azından böyle hocam hmm. bilinçli olarak yani özel bir programı seçerek izliyorsunuz ama normal bir televizyon olunca açıyorsunuz. Ne çıkarsa bahtımıza diyorsunuz. O çok kötü bir şey ya. Yani ben babamlara gittiğimde ya da bir başkasına kumanda sürekli bir şeyler karıştırıyor. <gülüyor> orada bütün herkesin odak noktası televizyon. Ya. Evde olsaydı benim de odak noktam orası olurdu ama benim odak noktam şu bugün benim gündemim ne bu konuyla ilgili hangi videoyu izleyebilirim ya da hangi işte yapımı okumalıyım ya da ne yapmalıyım ben ona bakarım şimdi şuraya getireceğim Hı -hı. dinlemek sizin gibi benim de çok aşina olduğum bir şey ve hakikaten de şahane bir şey Hı -hı. şu an YouTube premium aldım ben mesela aile paketini. Onu da mı ekranı kapattığınızda kulaklığı verdiğinizde dinlediğiniz bütün videoları dinleyebiliyorsunuz. Ekran kapalı. Cep telefonu Benim cebinizde şey. yürürken, Hı? çalışırken evet. Sonra bir de şu özellik geldi. YouTube yapay zeka desteği ile artık videoları özetleyebiliyor yazılı olarak. Ha. Bir de transkript oluşturuyor ya onların içinde aramak çok kolay hocam. Onu nereden e, arıyorsunuz e hocam ben de... onu duydum ama entegre etti mi YouTube yoksa ha. siz özel bir yolla mı arıyorsunuz? Entegre değil de hocam bir yapay zeka eklentileri var YouTube'da. iki hmm, transkriptleri tamam. var ya her videoyu yükledikten hemen hemen bir saat sonra transkripti oluşuyor. Yani yazıya geçiriyor onu. Şimdi Spotify'da da var aynısı. Yani podcastlerin de transkriptlerini çıkartıyor. Bu şahane bir şey. Bunun üzerine şöyle bir şey de yapılabilir. Spotify'a girip bir cümle aradığınızda... ...eğer onu indeksten tarayabiliyorsa... ...tamam o güzel ama tam tarayamıyor şu anda. Hmm. Siz bir tane podcast'in içine giriyorsunuz... ...orada transkriptinden arayabiliyorsunuz. Ya, bu da artık çok daha işimizi kolaylaştırır hale geldi. Evet, çok güzel. Ben epey faydalanıyorum bu yönünden yani. Aha ben şey diyecektim hocam... ...siz o televizyon yok deyince... Hı hı. Ben, ben de diyorum ya Mustafa Uysal Bey nasıl oluyor da bu kadar üretken olabiliyor? İşin sırrı <gülüyor> biraz ortaya çıktı gibi yani televizyondan <gülüyor> mahrum olmanız galiba. Ben geçmişten beri evet buna bağlarım e, üretken olmamış. Şu anda mesela yayınlanmış üç tane hikaye kitabım var. O dönem gazetede de yazıyordum. Oh öyle mi evet. ya ben yazar yazar olduğunuzu bilmiyordum. Şeyden Vay. bir tane nesil yayınlarından çıkmış hikaye kitabım var. Bir tane akış yayınlarından tane egemen. Bir de şey vardı. Venedik yayınlarından en son. A101'lerde falan sattılar bu hikaye Öyle kitabını. Öyle mi ya? <gülüyor> i̇lginç. Öyle de ilginç oluyor. Ya. Ben Mustafa Uysal ismini şeyden biliyorum hocam Lava siz o değilsiniz zannedersem. İlahi ezgi söyleyen bir Mustafa <gülüyor> Uysal var. <gülüyor> siz o değilsiniz değil mi hocam? Yok hayır. Ee, onun meşhur şarkıları vardı. <gülüyor> Biz radyoda çok çok kullandık onu. Eğri olsam yay gibi. Elde tutarlar beynimi. Yanlış mı söyledim? Neyse... Yok <gülüyor> Doğru doğru. <gülüyor> doğru olsam Ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olursam yay gibi elde tutarlar beni. Eğri olursam yay gibi elde tutarlar beni. Şimdi hocam ben sizin YouTube'da kitap eleştirilerinize de denk geldim. Hı -hı. Bir güzel hazırlanmış ve gayet Hı -hı. isabet ettiren Hı -hı. o videoları izleyince Hı -hı. ya çok iyi ya falan Hı -hı. dedim yani. Hocam ben şöyle yapıyorum okuduğum kitapları mutlaka birileriyle paylaşmak istiyorum. Yoksa içimde patlayacak ben bu bilgiyle ne yapacağım şimdi? Bunu birilerine söylemem lazım. Oturduğum arkadaşlarıma anlatırım ben kısaca bazıları uzun dinleyebiliyor onlara hepsini anlatırım kitabın. Fakat medya sektöründe doğup büyüdük ya biz. Hı hı. Ben radyoda paylaşıyordum zaten bunları. Şimdi neden sosyal medyada paylaşmayayım podcast olarak, video olarak diye. Okuduktan sonra hatta bir tanesini hatırlıyorum şöyle 450 sayfalık bir tane doktora tezi bir hanımın Kur'an üzerine. Hı hı. Onu okudum. Geçen sene Ağustos ayıydı. Her yerini çizdim, özetlerini çıkardım falan. Onun bir de e, kritiğini yaptım. Hatta... Öyle ukalayımdır ki ben büyük yazarların bile eleştirilerini yapmaya çalışıyorum. Bazılarını hiç eleştirmeden sadece tanıtıyorum. Aa büyük yazar diye eleştirmemek gerekmiyor bence. Yani aslında doğrusunu tabii, yapıyorsunuz. Elbette. Eğer eğer tabii ki hani ...iyi bir şekilde eleştirebiliyorsanız... ...yakaladığınız bir şeyler varsa... Hı hı. ...hani bakmamak lazım hı. yok... ...mesela Stephen evet. Hawking bir şey söyledi... Hı hı. ...bu demek değildir ki her dediği... ...doğru eleştirmek lazım tabii ki hocam... Hı hı. ...yaptığınız doğru olan. Ben şunu göz önüne alarak bunu söylüyorum... ...insanlar hani... ...tefsirde Razi çok büyük isimlerden birisidir ya... ...Razi'yi eleştirdiğinizde... ...çünkü ben sohbetlerde Razi'yi eleştirdiğim yerler olur... Çünkü Şöyle bir şey. 21 tane tefsirden hazırlanıp geliyorsunuz. Vay. Arada bir tane razi var. Razinin eleştirilecek bir tarafını zaten siz öbürküleri okurken görüyorsunuz. Raziyi eleştirdiğinizde yani Allah'ın Mustafa'sı dün radyocuydu. Bugün gelmiş raziye eleştiriyor arkadaşım falan diye bir tepki oluşuyor. <gülüyor> Fakat onu hani videolarda ben kitap yazarları eleştiriyorum derken bu eleştiriyi... ...keyfimce yapmamaya çalışıyorum. Hı -hı. Yani bunu izleyici için söylüyorum... ...direkt suçlayacaklar için şöyle söylüyorum... ...evet ya Allah'ın Mustafa'sı kafasına göre takılıyor... o ...ukalalık yapıyor ki çoğu zaman böyle algılanıyor. Fakat arka planını dolduramadığınız bir şeyi eleştiri olarak koyduğunuzda... ...ne tepki alacağınızı zaten öğreniyorsunuz bu yaşa kadar. İnsanlar size kafanıza vura vura öğretiyorlar. Dolayısıyla bomboş bu eleştiri yapmamaya çalışıyorum. Fakat şöyle bir şey de var mesela en son... Enis e, Doko Hoca'nın Metafiziğin Temelleri kitabını okudum onu eleştirmek mümkün değil benim açımdan hmm. ben hani felsefe alanında da okudum sosyolojiden mezunum falan filan ama metafiziğin temellerine geldiğinde iş e, onu eleştirecek bir seviye olmadığını zaten gördüm bir de kitabı okurken e, her yerimden ter fışkırdı yani oh. Öyle kolay bir kitap değildi. Ben o kitabı tavsiye ettim sadece ilgi alanı olanlara, diğerleri de yorulmayın kardeşim okumayın diye söyledim. Hı hı. Yani bazı kitaplarda böyle davranırken bazılarında da sayiden beğenmediğim yerlerini önce kitabı şey yap okurken ben... ...altını çizer kenarına soru işareti koyalım, gülücük koyarım hatta yer mümkünse böyle yazarla orada tartışırım yazarak böyle... Bunu da aktarırken de insanlara aktarmış oluyorum. Demek ki siz hani okurken de o notları ya da mesela yazarla tartışıyorum derken hani kafanızda canlandırarak belki de <gülüyor> o, onu yapıyorsunuz. Sonra kayıt ortamına geçince bunu gayet akıcı bir şekilde aktarıyorsunuz. Ben zaten <gülüyor> o, o performansınızı takdir ettim yani. <gülüyor> sanki e, kitabın yazarı kendisiymişçesine akıcı bir şekilde <gülüyor> sunum yapıyor falan de, dedim yani. Çok iyi. Bu arada e, <gülüyor> Enis söz ettiğiniz hocam gerçekten üretken ve <gülüyor> kendisi fizikçidir. <gülüyor> Aynı zamanda felsefeci. felsefeci. <gülüyor> ben fizikçi olduğum için <gülüyor> onu o, o yönüyle tanıdım. <gülüyor> onu takip ediyorum ve yararlanıyorum. Hı hı. Mesela onların kelam, kelam hı hı. toplantıları var hocam. Youtube'da şey, korona döneminde hı hı. başlamış. Yaklaşık bir 150 küsur ders ve sadece akademisyenlere özel hı hı. E, yurt dışından profesörleri işte akademisyenleri de e, konuk alıp sunum yaptırıyorlar ve tartışıyorlar. Hı hı. Çoğunlukla mesela hani Allah'ın varlığının delilleri ya da işte kelami Hı -hı. konular oluyor. Gayet yararlandım Orada e, Enis Hoca'nın da e, çok değerli sunumları var, e, oluyor. E, Hı -hı. Niye girdim bu konuya bilemedim hocam. <gülüyor> Enis Hoca'nın, ben şöyle tamamlayayım isterseniz. Enis Hoca'nın e, Müslüman gençleri, Müslüman kalmak isteyen gençleri ya da ...ateizm, deizm argümanlarıyla kafası bulanmış gençlere sunabileceği çok fazla şey var. Evet. Bu yönüyle çok takdir ediyorum kendisini ve gençlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitabın değil tabii yani metafiziğin temellerini değil. Ama diğer kitapları sahiden onların ufkunu açacak... ...diğer görüşlerin bombardımanından onları koruyabilecek, onlara sağlam argümanlar verebilecek şeyler içeriyor. O yüzden de onun kitaplarını bir göz atsınlar... Eğer e, dinde kalmak, Allah'ı hakkıyla tanımak, varlığından haberdar olmak, bugünün ateist ve deist argümanlarını bilmek isterlerse diye de tavsiye etmiş olayım. Çok güzel hocam. Bu, bu noktada Caner Hoca'yı da anmadan geçmeyeyim o zaman. E, Caner Tarsama'nın çok güzel kitapları var. Evet e, kesinlikle. Enis Doko'yla birlikte... Ürettikleri yayınlar da var gerçekten hmm. çok çok e, hani bilinçlenmeme ve temellendirmeme bazı şeyleri çok güzel destek oldu, önayak oldu. Çünkü hmm. diğer türlü mesele hocam hani iman ediyorum, inanıyorum diyorsunuz. Niçin inanıyorsun hmm. diye sorulduğunda böyle hmm. kalakalıyorsunuz yani neden açıklayamıyorsunuz hmm. ama burada niçin Allah'a inandığımızın, neden hani... Allah'ın varlığının kaçınılmaz olduğunun hmm. gerekçelerini de kanıtlarla gördüğünüz zaman artık daha bir özgüvenle savunma yapıyorsunuz birileri size saldırdığında. Hmm. Ve ben İngilizcemi geliştirmek için evet. türlü platformlarda takılıyorum. Hmm. Zaten öyle istatistikler de var. Hani en hızlı yayılan din ateizm diye söyleniyor. Hmm. Etkisini görebiliyoruz hocam. Yani mesela... Hmm. İşte Müslüman ülkelerden insanların İngilizcelerini geliştirmek için giriyorlar. Geliyorlar, kafa karıştıran şeyler söylüyorlar. Niçin diye sorduklarında <gülüyor> cevap alamıyorlar. Dalga geçiyorlar pek çok şeyle. Evet. Ben de böyle birkaçına denk geldim onlara cevap verince şey ka kalamadılar ya dediler sen değişik bir Müslümansın dediler böyle <gülüyor> hangi hangi mezhep hangi bilmem ne ya dedim ben bir mezhep falan yok sadece Müslümanım dedim yani saldırmak için şey arıyorlar hocam yani diyorlar ki işte sünni misin şii misin hadislerden yok işte şuradan buradan bir şeyler bulacaklar ben diyorum ki işte bizim bizim temelimiz kaynağımız Kur'an saldıracaksanız Kur'an'dan gelin diyorum hadisten şuradan buradan gelmeyin ee, neyse bu konuya girmeyin hocam şey vardı Caner Hoca ile ilgili şöyle bir hatıram da oluşmuştu Benim çocuklarımın ikisi de onun bulunduğu üniversitede okuttular Fakat hiç karşılaşamadılar ee, Caner Hoca ben radyoda çalışırken ara ara seslendirmeler yapıyordum Sıfır hakikat sıfıra Oradan bir irtibat oldu nasıl oldu bilmiyorum ama Bir de şu var kitaplarını ücretsiz yayınlıyor ya bu adamlar Enis Dukkot, Caner Hoca işte Emre bir, bir isim daha vardı sahip. Ha Emre Doğurman ben onları zaten internetten indirip e, elektronik kitabımdan okuyordum bir gün dediler ki bunların arka kapak e, tanıtım yazıları var bir de işte küçük minik tanıtım metinleri var bunları seslendirir misin ben hepsini seslendirdim gönderdim onlar da bana bütün külliyata gönderdiler <gülüyor> e, şimdi kütüphanemde bütün külliyatı var ya, öyle bir güzel. güzel hatıram var onlarla. Hocam siz tefsirle alakalı, tefsir çalışmanızla alakalı şu an süremizin sonuna geldik ama bir beş dakika ayırabiliriz eğer bahsetmek isterseniz. Aha, şöyle bir şey var, ben insanlara bunu tavsiye ediyorum. Kur'an'la irtibatı kurmadan ölmeyin diye tavsiye ediyorum ben, gençleri özellikle. Hı -hı. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben kendi adıma bunu meal okuyarak yapmaya çalıştım. Kur'an'ı anlatan kitapları okumaya çalıştım yıllar boyunca, hani ortaokuldan beri. Fakat 2015 yılına gelindiğinde şöyle dedim kendime ya artık tefsirlerle e, haşır neşir olma zamanı geldi. Şöyle yapayım bir sure seçeyim o surenin bütün ulaşabildiğim elimde 21-22 tane tefsir var. Hepsini okuyayım o surenin tefsirlerini kim ne yazdıysa e, ama şöyle yapayım dedim şey 2015 yılında Mü'min suresini bu yıl tamamen Mü'min suresine ayırayım Arapça orijinalinden dinledim tefsirlerin ne kadar tefsiri varsa hepsini okudum mümin suresiyle yatıp mümin suresine kalkıyordum arabada mümin yani. suresi dinliyorum <gülüyor> hatta şöyle demiştim ben. ben ölürken bana Yasin suresi değil de şu mümin suresini okuyun en azından o günleri hatırlar böyle gülümserim falan diye şaka yapmıştım. <gülüyor> Bilmiyorum yaparlar mı emin değilim. Sonra ayda bir, bir ay bir sure seçip mesela hemen ardından Vakıa suresini seçmiştim. Onun bütün tefsirlerini okuyorum. Hmm. Bunlar birikmeye başlayınca şimdi ya ben okuyorum ama birilerine de anlatmam lazım bu güzel şeyleri. Arkadaşlarla Serhat diye bir arkadaş var. Onunla başladık. Onunla beraber okumaya başladık. Sonra birkaç arkadaş daha ilave ettik. Siz de dinleyin gelin falan diye. Bir ay okuyoruz, tamamlıyoruz, bütün tefsirleri onlar da dinliyorlar falan. Bu genişlemeye başladı yavaş yavaş ve yüzde 85'ini geçtik, çok az kaldı. Yani hmm. bütünüyle düşünürseniz 21 tane tefsiri ciltlerde o boyu yapıyor. Kaç yıl geçti? 8 sene falan oluyor hemen hemen. Vallahi. Böyle bir birikime sahip olmaya başladık ve bunu sonrasında şey bir salonda yapıyordum bir vakfın hmm. ve salonda da çok şahane ilgiyle karşılandı. Ben daha çok motive oldum ee, okumaya devam ettim ee, sonra artık biraz daha bir grubu daralttık arkadaşlarla devam ediyoruz hı hı. şunu tavsiye edeceğim benim e, söylediklerim benim konuştuklarım benim duyduklarım benim dinlediklerim. Kur'an süzgecinden geçmeye başladı. Ben konuşurken Kur'an'dan alıntılarla konuşmaya başladım. Aa. Benim gündemimi belirleyen, kelimelerimi belirleyen, bakışımı belirleyen hep Kur'an oldu. Yani bu kadar da tavsiye etmem insanlar. hani bütün ömürlerini almazsın vakitleri yetmeyebilir ama Kur'an'la muhatap olmaları günlük 20 dakika, 10 dakika onların bakışlarını değiştirir, kelimelerini değiştirir, hayatlarını değiştirir. O yüzden insanlara bunu tavsiye ediyorum. Bir de şunu tavsiye edeceğim. Ben YouTube Edebiyat kanalında ve özellikle bir Edebiyat Podcast kanalında tefsir özetlerini yayınlamaya da başladım. Oradan da belki faydalanırlar, ilgilerini çekerse insanların oradan da dinleme imkanları olur. Ben bunlardan ücret beklediğim, reklam beklediğim, YouTube geliri beklediğim şeyler de değil bu arada. Sadece insanların faydasına olsun diye söylemiş oldum böyle hocam. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Süremizin sonuna geldik. Son olarak şunu söyleyeyim. Az önce mesela söylediniz hocam. Mesela Kur'an filtresinden geçirmeye başladım bazı şeyleri. Gerçekten insan bir şeylerle hmm. temhal olunca, ilgilenince bir zaman sonra artık hmm. hayatında o şeylere de yer veriyor ya da konuşmalarında. Hmm. Mesela ben hatırlıyorum Ennem ve Boylam'ın eski bölümlerinde hocam şey hmm. İngilizce ilham veren sözler ya da güzel sözler, veciz sözler hmm. derleyip işte onların Türkçe karşılıklarıyla falan... ...hazırlayıp öyle sunuyordum... ...bunu böyle birkaç yıl... Hı. ...yani gerçi ara ara yine yapmaya çalışıyorum ama... ...o zamanlar daha bir yoğunluklu yapıyordum... Hı hı. ...bir zaman sonra böyle insanlarla... ...konuşurken ister istemez... ...böyle e, o deyimsel ifadeler... ...ya da o veciz ifadeler... ...ağzımdan çıkınca... ...vay be demeye başladı insanlar... ...sen bunları nasıl biliyorsun <gülüyor> falan diye... ...şimdi evet. siz böyle söyleyince... E, ...insan hı hı. gerçekten hemhal olunca evet. bir şeyle... ...onu hayatının bir parçası... Hı hı. ...yapıyor. Yani bizim gündemimizi biz belirlemeliyiz aslında... ...medya ya da sosyal medya değil... Ya yani ...en azından belirleyebildiğimiz küçücük... ...bir kısmını yapabilirsek... ...ne güzel değil mi? Değil mi? Değil mi? Hocam çok çok teşekkür ederiz. Yani zaman gerçekten su gibi aktı. <gülüyor> evet, Belki inşallah evet. hocam bir başka bölüm de yapabiliriz ilerleyen zamanlarda sizinle. Çünkü ben detaya vakıf değildim. Size dair bir sürü yönünüz çıktı ortaya. <gülüyor> Yazar olduğunuzu bilmiyordum. Ne bileyim bu tefsir dersleriyle alakalı bu kadar birikiminizin olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> Mesela ben din bilim konularına son dönemde odaklanmış durumdayım. <gülüyor> Beni çekiyor daha doğrusu. Hoşuma gidiyor. Belki o konuda da bir şeyler yapabiliriz sizin Ben de sizin kanalınızı dinliyorum ara ara. İnşallah o konuları da özellikle dinleyeceğim. Hepim indirilenlerle dolu podcast'te de YouTube'da da onları sıraya koyuyorum. Şunun farkına vardım. Türkiye'nin en eski erişilebilir podcast kanalında beni ağırladınız. Ben bundan gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. çok çok teşekkür ederim hocam. İçeriği <gülüyor> eski içeriği tarayınca umarım Hı -hı. pişman olmazsınız. <gülüyor> Yok bu memenen bir şey. Envayi çeşit müzik var. <gülüyor> Envayi çeşit içerik var burada falan. Neydi belirsiz demezsiniz inşallah. <gülüyor> Yok israf <estağfurullah>. bu ne demek? <gülüyor> Şeyden hatırlıyorum hocam. Üniversite yıllarında tiyatro kursuna katılmıştım da orada hocanın Hı -hı. beni vasıflandırdığı şekli vardı. Direkt bana söylemedi de bana söylediğini ben hissettim gördüm. Yani çünkü onunla aramızda bir şey geçmişti de. Aramızda demişti hı hı. ne idüğü belirsiz arkadaşlar var demişti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de gülmüştüm kız kız Hayır olsun bakalım Hocam çok çok teşekkür ederiz evet. İnşallah yine yeniden sizi ağırlarız Ben çok teşekkür ederim Güzel bir muhabbet oldu İnşallah ben de sizi kanalımda ağırlamış olurum bir gün Öyle bir planlama yaparız Eksik olmayın hocam çok sağ olasınız Var. Evet değerli dinleyenler Konuğumuz değerli Mustafa Uysal Beydi Ve yine yeniden tekrar birlikte oluncaya dek Esen kalınız Hoşçakalınız www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 181 Eylül 2023 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin